Ben onun hakkında bir şey diyemem. Çünkü hiç kimse olmasa şu Bethan'ın taşı toprağa gidip ona haber verecektir diyordu. Bu yanlıştı. Bethan'ın taşına toprağına her şeye hükmeden hakimi mutlak Hazreti Allah Hazreti Muhammed Mustafa'ya ışık tutuyordu. Etubu ilallahü estagfiruhu. Netubu ilallahü ve nestagfiruhu. Hz. Muhammed Mustafa, insanlığın gönlünü fethetmek üzere gelmişti, sallallahu aleyhi ve sellem. Yollardaki engelleri, manaları, engebeleri Allah kaldıracak. Ve onun Süreyya yıldızı gibi, semai risaleti asacak ve herkese gösterecekti ki, lebriz edilmesi gerekli olan birisi varsa budur. Aydınlatacak, ona sığınacak, dahalet edecek velinin dahile ki ya Resulullah dediği gibi dahile ki ya Resulullah diyecek barına sığınacaksınız. Ve yine kütübü sihahta Ümeyribni Vehbilâ Safvan ibn Ümeyye arasında geçen bir vakanın nakledildiğini görüyoruz. Bunlar kendi devrinde olan vakalar ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bizzat şahidi bulunduğu hadiselerdir. Ümeyribni Vehb sahabiye göre şeytanul cahiliye ruhbanul İslamiye. cahiliye devrinin en şeytan adamıydı hile derseniz onda bağışlayın antikası ve daniskası vardı insan öldürme, kat ve cinayet derseniz insanı utandıracak her şey vardı Bedir Harbi'nden sonra kırılmış gururu Safvan İbni Ümeyye ile bir yerde düşünüyor ve aralarında kararlaştırıyorlar bunun paraya ihtiyacı var. Safvan i̇bn Ümeyye de intikam almak istiyor. Benim istediğim her şeyi bana verince diyor, Ümeyr ibn i Kılıcımı biledim, vezaladım, belime soktum, Medine'nin yolunu tuttum, gittim. Müslüman gibi göründüm. Mescitte ona biat edeceğimi söyledim. Asabı ı kiram, Cahiliyede şeytan diye tanınan bu adamla efendimizi baş başa bırakmadılar. Etrafını sardılar esnimize zararı olur diye. Vaka Allahu wallahu ya'simuka minan nas. İnallaha la yehdi'u kavmal kafirin. Allah seni insanların elinden gelecek kötülüklerden koruyacaktır. Unutma, sen yatağında çok rahat yatak ölümüyle öleceksin demektir bu ve öyle oldu. Kur'an diyor. Ama ben Kur'an'ın gaybi haberlerinden bahsetmiyorum. Onları Kur'an'ı anlatma imkanını elde edersem o zaman arz edeceğim inşallah. Ama ashab, vefa vazifelerini yerine getiriyorlardı. Efendimiz'in etrafını etten bir kale gibi sarmış, her türlü zarara karşı koruyorlardı. Efendimiz, Umeyre sordu, niçin geldin? Şunun için geldim, şunu yapmak için geldim, bağışlayın. Bir sürü yalan söyledi. Değil, değil dedi. Sen eğer doğruyu söylemeyeceksen, 500 kilometre mesafe var işin planlandığı yerle, icrasına müfaşeret ettikleri yer arasında. İstersen ben söyleyeyim buyurdular. Durdu. Sen Safvan ibn Ümeyye ile falan gün falan yerde falan vadite oturdunuz, şunu kararlaştırdınız. Ve sen beni öldürecektin. O da sana şu kadar deve verecekti, şu kadar para verecekti. Ve sen kılıcını biledin buraya geldin. Yerinden bir ok gibi fırladı. Eşhedü enneke Resulullah dedi. Ve işte o dakikadan sonra adı değişti. Adı değişti. Ruhbanul İslamiye oldu. Ondan sonra İslam yapısı içinde, İslam cemaati içinde adeta rahip haline geldi. İbadetü taata kendisini öylesine verdi ve fursanın ne bir insan oldu. Kılıcını artık küfre karşı kullandı. Bu hadiseleri yüzlerceye çıkarmak mümkündür. Devri risalet tenahide hadiseler mevsimi vakti merhum derlerdi eskiler kararlaştırılan vakti gelince olduğu gibi ortaya çıkmak suretiyle ''Sadakta ya Muhammed ve bil hakkı natakta ya Muhammed'' diyorlardı sallallahu aleyhi ve sellem Ey Muhammed Mustafa doğru söylüyor ve doğru beyanda bulunuyorsun. devr Risalet Penahide yani peygamberlik döneminde haber verdiler sallallahu aleyhi ve sellem Kendinden sonra yakın zamanda veya uzak zamanda zuhur eden hadiselerden söz verdim bir iki misal arz etmeyi düşünüyorum yetiştirdiği evladım dediği Hazreti Zeyd ibn Harise'nin oğlu Üsame hadis Buhari ve Müslim'de Üsame Efendimiz'in dizinde büyümüş bir insandı sadık masluktan sadık ve masluk olarak hadis rivayet ediyordu doğru ve doğruluğu herkesçe kabul edilen bir insan olarak Efendimiz çok severdi Hazreti Hasan'dan zannımca, yaşça büyüktü. Ama birini bir dizine oturtur, birini de bir dizine. Allahümmerhamhumâ feîn'arhamhumâ buyururdu. Allah'ım bunların ikisine de merhamet et. Ben bunlara karşı çok şefkat duyuyorum derdi. Onu Hasan'dan, Hüseyin'den, Ali'den radıyallahu anhum ayırmazdı. O kadar ki vefat edeceği an, İslam ordusunun başına bir kumandan denince, 17-18 yaşlarında Üsame bin Zeyd'i nasip edecek. Ve git, babanın şehit edildiği yerde Bizans ordusuyla savaş diyecekti ona. Ve Üsamet giderken Efendimiz'in hastalığının ağırlaştığını duyacaktı. Bayrağı oraya saplayacak ve Efendimiz'in huzuruna gelecekti. Girdim, beni karşıladı fakat artık dili tutulmuş konuşamıyordu. Ellerini kaldırdı, bana git diyordu ve ihtimal ki arkadan da dua ediyordu. İşte bu Üsamet diyor ki, Medine'nin yüksek binalarından birinin sırtında bulunuyordu. Damına çıkmış etrafa bakıyordu. Birdenbire şöyle ferman ettiler. فَاِنِّي اَرَا مَوَاقْعَ الْفِتَنْ khilala بِيُوتِكُمْ كَمَوَاقِي الْقَطِرْ اَوْ كَمَا قَالْ Şu anda öyle bir noktada bulunuyorum ki, yağmur danelerinin evlerinizin arasına dökülmesi gibi Belaların evlerinizin arasına yağdığını görüyorum. Damla damla belalar yağıyor. Sizden sonra içinize belalar girecek buyuruyor. Ve kendi irtial daribaka, hayır estağfurullah. Ev ve oda değiştirdiler. Dünya yurdundan Ukba yurduna intikal buyurdular. Hz. Ebubekir, Hz. Ömer devri böyle geçti. Fakat ondan sonra gerçekten Müslümanlar içine hasımları tarafından komplolar, fitnelerle, belalarla, mekirlerle belalar yağdırılmaya başladı. Bu belalar içinde seyyidin Hazreti Ömer, seyyidin Hazreti Osman ve seyyidin Hazreti Ali şehit oldular. Medine Efendimizin haber verdiği o belalar dönemini yaşıyordu ve belalar adeta her ev içine girmişti. ''Belalar bela diliyle sadakta ve bil takta'' ''Sen doğru söylüyorsun ya Muhammed, sen doğrusun, doğruluk peygamberlik sıfatıdır'' dediğin şeyler doğru çıkacaktır. Bir bakıma bu hadiseyi tamamlayıcı başka bir vaka. Koca Ömer bir gün böyle mescitte bir cem gafir içinde otururken belalardan çok korkuyordu. Efendimiz'in haber verdiği fitneyi Efendimiz'den duyup da bize haber verecek biri yok mu?" deyince yine Buhari Müslüm naklediyor. Dediler ki, ey Allah'ın peygamberinin halifesi çoluk çocuk aile fitnesi mi? Hazreti Ömer hayır o değil, zira oruç namaz onlara kefaret olur. O mevzu da yani insan günaha girerse, ailesi ile arasındaki muamelesinden dolayı günaha girerse, o iş onun için bir fitne olursa onun kefareti namazdır, oruçtur, haçtır, zekattır. Bunları yapınca kefaret olur. Ben belaların, denizlerin korkunç dalgaları gibi tela içinde birbirine çarpacağı devreyi soruyorum. Hazreti Hüzeyfe ey Allah'ın peygamberinin halifesi. O mevzuda seni ilgilendiren bir şey yoktur. Zira seninle o belalar arasında bir kapı var. Ömer hassasiyeti üzerinde sordu. Kapı kırılacak mı, açılacak mı? Kapı kırılacak dedi Hüzeyfe. Öyleyse bir daha da kapanmaz. Medine'nin içine yağan belalardı o. Sahabi sonra sordular. Ömer bu kapının kendisi olduğunu biliyor muydu? Dün geceyi bildiği gibi biliyordu. Dün geceyi bildiği gibi biliyordu. Biliyordu ki ben gidince Ümmeti Muhammed'in vahdeti adına kapalı bulunan kapı açılacak. Fitne ve fesat çıkacak. girecek Ümmeti Muhammed içine ve çeşitli anlayışlar, çeşitli akımlar ve çeşitli cereyanlar zuhur edecek. Dediği gibi çıktı. Koca Ömer, Dev Ömer, barından yediği hançerle ihtilaşlar içinde çüpünmeye düştüğü andan itibaren yavaş yavaş, aheste aheste Ümmetin içine kırılan kapıdan fitneler girmeye başladı. Duhul etmeye başladılar. Ve belli bir dönemden sonra da bu iş doruğa ulaştı. Hz. Ömer şahadetiyle, i̇bn Mülcem'in hançeri onun bağrına saplanmasıyla, sahabi Hz. Ömer'in şahadetiyle, çocuk gibi ağlamasıyla bir tek hakikata tercüman oluyorlardı. Yıllarca evvel Allah Resulü bu meseleyi anlatmıştı. Sadakta ve bil hakkına ta. ''Sen doğru söylüyor ve hakikate tercüman oluyorsun.'' Dediği her şey vakti merhunu, mevsimi gelince teker teker birer birer zuhur ediyor. Bir taraftan belki hicran oluyor, hasret oluyor esiyordu ama fakat bir taraftan da adeta semanın çehresine ''La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'' yazıyor gibi Hz. Muhammed'in peygamberliğini bir kere daha ilan ediyordu. Büyük sahabi Habbak bin Eret yine Buhari ve Müslim'de Ebu Davud'un süneninde naklediyor. Sıkıntılı dönemde Kabe'nin gölgesinde örtüsünü başına almış oturuyor. Sıkıntılı dönem deyince anlayın. Taşlandıkları başlarına toprağın saçıldığı yüzlerine tükürük atıldığı dönemi yaşıyorlardı. Cahiliye döneminin bütün cahili adetleri Müslümanlığa karşı kullanıldığı bir dönemi yaşıyorduk ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Beytullah'ın kenarında başına örtüsünü almış oturuyordu Habbab bir köleydi bir müşrikin yanında çalışıyordu demircilik yapıyordu Müslümanların arkası olmayanları zayıf olanları o dönemde daha fazla eziyete maruz kalıyorlardı Nihayet bir gün canına tak demişti işte o günü yakaladı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştı. Kabe'nin örtüsünün yanında yaklaştım ve ona şöyle dedim ''Ela ted'ûlena, elâ testansiruna ya Resûlallah'' ''Bize dua etmez misin? Allah'tan bizim için yardım istemez misin ya Resûlallah?'' Mesele tahammül fersa oldu. Ben bekliyordum ki Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem acısın, dönsün, bağrına bassın, ellerini kaldırsın, ''Ve Kureyşi sana havale ediyorum altlarını üstlerine getir.'' desin. Oysa ki o şefkatle gelmişti. Döndü bana şöyle dedi. Yani sanki siz de eziyet mi çekiyorsunuz? Sizden evvel dininden dolayı bir fert alınırdı. Bir çukura konurdu. Testereyle ortadan biçilirdi. Demir taraklarla eti kemiğinden ayrılırdı. Allah'a yemin ederim ki dininden dönmezdi. Ve Allah'a yemin ederim ki Allah bu işi tamamlayacaktır. Fakat siz acele ediyorsunuz. Allah bu işi tamamlayacaktır. Siz acele ediyorsunuz. Allah bu işi tamamlayacaktır ve levkerhel kafirun. Siz acele ediyorsunuz. Allah o işi tamamladı gün geldi, habab sırtına geçirdiği bir güzel elbise ile çalım sattı, çaka yaptı. O günlerini hatırlıyor musun dedi habab. dedi ve kendi kendini levmetti. Allah Resulü'nün haber verdiği her şey çıkıyordu, zira o gün ona şunları da fısıldamıştı. Hire'den Hadar'a diyor. Hadramut'a kadar Zain'e gidecek kadın tek başına yolculuk yapacak, Kurttan, canavardan başka kimse ilişmeyecek, emniyet yeryüzünde öyle teessüs edecek. Bu defa yemini kabbap yapsa yeridir. Ben Allah'a yemin ediyorum ki ben o devri gördüm. Bir kadın tek başına yolculuk yaptı, ona kimse ilişmedi. Hadise mevsimi gelince çıktı. Çıktı, sadakta ve bil hakkına takta dedi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a. Ezan okundu, hitamı misli olsun birşeyle bu programı. Kalanı müsaade ederseniz devam ederim sonra. Allah müsaade ederse. Vefatına tekaddüm eden günlerdeydi. Birkaç gün kalmıştı irtihaline. Perşembe veya cuma günüydü. Pazartesi doğduğu gün vefat edecekti, Kavi rivayete göre. İncelerden ince, kadınlığın en incesi Hazreti Fatıma, anam, müminlerin anası. Anam denecek yaşta değil, beni görse utan der bana, abi evladım. Çünkü o benim anam vefat ederken ancak 25 yaşında vardı. İncelerden ince bu kadın, Ayşe i beyanıyla oturuşu kalkışı tıpkı babası gibiydi. Peygamber gibi oturur, peygamber gibi kalkardı. Bakış öyle derindi Olmasa olur mu canım Hasan ah Hüseyin anne olacak Kıyamete kadar gelecek bütün velilik ağacının çekirdeği olacak olması olur mu Öyle olacak Yanına geldi ince kadın ince insanın Kulağının dibine sokuldu Ne dedi Efendimiz bilemem Ona bir şey dedi Kadın birdenbire kendini saldı Çıkıra çıkıra ağladı Öyle ağlıyor ki figanına neredeyse ev yıkılacak. Biraz sonra işaret buyurdu. Getir kulağını bana dedi. Hasta Nebi. Hayır estağfurullah. Hasta değil. Ahirete göç etmek için azığını, zadını yapmış Nebi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kere daha kulağına bir şey söyledi. Bu defa Fatıma validemiz gülmeye başladı. Öyle gülüyor. Öyle seviniyor. Sanki cennetin sekiz kapısı açıldı. Udhiliha amineten oraya gir emin olarak denmiş gibi seviniyordu Ayşe validemiz diyor ki neden sonra sıkıştırdım ne dedi sana baban niye ağladın niye güldün? babamın sırrını sana söylemem ne dedi niye ağladın niye güldüm bir gün şöyle diyecektir ilk defa kulağıma dedi ki kızcağızım bana artık yol göründü ben gidiyorum dayanamadım o kadar dayanamayacaktır ki mezarına girecek mezarındaki tozu toprağa başına saçacak ve şöyle diyecektir. Ma za ala man shamma turbata Ahmeda alla yashumma mada zaman gawaliya subat alayya masaibul law annaha subat ala alayya Hazreti Muhammed'in mezarının toprağını kokulayan bir insana başka koku aramaya ne lüzum var? Üzerime öyle musibetler döküldü ki dağlar üzerine dökülseydi dağlar toz toprak olurdu. Bu Hz. Muhammed'in vefatıydı. Niye güldün? Bana dedi ki kızım ehli beytimden ilk defa bana gelip kavuşanda sen olacaksın. Anam altı ay sonra vefat etti Efendimiz'den. Vefat şunu yazdı. Anamızın vefatı şunu yazdı. Sadakta ve bil taqta, takta ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> doğru söyledin hakka hakikata tercüman oldun çünkü sen tek hak ve hakikata tercüman olan insan olarak Allah bizi bu ahdü peyman içinde sadakatta daim kılsın bu ahdü peymanla yaşatsın bu ahdü peymanla öldürsün ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem el fatiha Şeytanı Rijim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin Ve salat ve ala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 ياسم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم أما بعد مختلف المسلمين Bildiğimiz yandan, bilemediğimiz yandan, bildiğimiz şekilde, bilemediğimiz şekilde sayabileceğimiz, sayamayacağımız kadar üzerimizde nimetleri olan Allahu Teala'ya kainatın zerratı adedince hamd ve sena olsun. O'nun nimetlerini idrak etme şükrü gerektirir. Şükrü idrak etme de ayrı bir şükrü gerektirir. Ve böyle teselsül eder gider. Seyyidina Hazreti Davud Aleyhisselam Allah'ım sana hamd ediyorum. Hamd ediyorum. Hamdi bana idrak ettirdiğine de hamd ediyorum. Deyince Cenab-ı Hak ''İşte şimdi şükrettim.'' buyurdular. ''Bizi İslamiyet'e hidayet eden Allah'tır. Ona binlerce hamd ve sena olsun. Azgınlığın taşkınlığın sel gibi dünyanın dört bir yanında sokaklarda aktığı bir dönemde mecbur istikamet olarak bize camileri gösteren Allah'a hamd ve sena olsun.'' Üzerimizde olan bu nimetlerini bizlere idrak ettirip Her lahza kendisini mülahaza etme Şerefiyle şereflendiren Allah'a da hamd ve sena olsun Hazreti Muhammed Mustafa'yı bize Elçi olarak gönderen Dünden bugüne Geçtiğimiz geçeceğimiz yolları aydınlatan Allah'a da binlerce hamd ve sena olsun Bunu isterseniz ağzınızla söylersiniz İsterseniz vicdanınızda duyarsınız. Hissiyatınızda bunları hissedersiniz. İsterseniz tefekkür edersiniz, mülase edersiniz. Ne olursa olsun bu bir hamddir. Ve Cenab-ı Hakk'ın üzerimizde olan nimetlerini artırması için davetiyedir. Bir duadır, bir davettir. Son hamd ile noktaladığımız Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nimeti üzerinde duruyorduk, nimet diyorum, çünkü insanlık o zata medyundur. İlk mevize de arz etmiştim, medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi, medyundur o masuma, bütün bir beşeriyet, borçlu herkes ona. Ya Rab, mahşer de bizi bu ikrar ile haşret. Amin. Hz. Muhammed Mustafa'nın sıdkı üzerinde duruyordum. Ta ilk mektepte bize öğrettikleri hususlardan birisidir. Peygamberlerin önemli sıfatlarındandır. Sıdk, doğru olma, doğru davranma, doğru anlama, doğru düşünme, doğruyu söyleme, aldatmama. Aldatmama o kadar önemlidir ki peygamberlik manzumesinde hele bu peygamberlerin en kamil, en mükemmeli ve kendinden sonra kendisine sadık-ı mastuk denen doğru söyler ve herkes tarafından tasdik edilir. O kadar ki bir gün Ayşe validemiz ya Allah bakıyorum sen ne dersen Allah o istikamette vahyi indiriyor ve seni tasdik ediyor. Kainat onu tasdik ediyor dedim. Zat, sıfat, esma adeta iç içe nurani bir hale Hz. Muhammed Mustafa'yı tasdik ediyor. Ne demek tasdik etmek? Sen doğru söylüyorsun. Getirdiğin mesajlarında doğrusun. Hilkatın mebdeinden kendi gününe kadar ondan ta kıyamete kadar. Bugüne kadar söylediği şeyler doğru çıktı. Adi İbni Hatim felsefesiyle ifade edelim. Katiyen inanıyoruz ki bundan sonraya dair söylediği sözler de doğru çıkacaktır. Misalini arz ederken ona dikkatinizi rica edeceğim inşallah. Kendi devri onu tasdik ediyor kafir mümin herkes ona sen doğru sözlü ve doğru özlüsün Bir iki kere üzerinde durdum bu hususu dikkatlerinizi arz ettim Onlara has bu sıfatları size takdim ederken şunu düşünüyorum O doğruydu İmam ne, ne yapıyor ne düşünüyor ne söylüyorsa Arkasındaki cemaate o şeyleri yapmak düşer. Sizin ondan başka bildiğiniz, tanıdığınız, ihtimal verdiğiniz bir imamınız var mı? Ben bilmiyorum. Tarih göstermiyor. İnsanlık ondan başkasını bilmiyor. Bizim ebedi rehberimiz, kudvemiz, imamımız, mihrabımızı dolduran, minberimizi dolduran Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Cemaat imamına uymalı, doğru sözlü, doğru özlü, doğru beyanlı, doğru davranışlı olmalıdır. İki, bu güzel sıfat gibi başka güzel sıfatlar da onların peygamberliklerine delalet ederler. Bir ateş böceği ne kadar zaman insanlığı bir yıldız görünerek aldatabilir? Bir sene iki sene bir ateş böceği bir kısım saf derun kimseleri yıldızım diye aldatabilir ama bütün bir hayat boyu aldatmasına ihtimal vermek ihtimaller içinde mütalası imkansız olan bir ihtimaldir Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Dünyaya teşrif buyurduğu andan itibaren Hayatını lime lime edip tetkik eden Onun hayatının içinde yaşayan Onun hayatını her gün mütala edilen bir kitap haline getiren Sevenleri, dostları, asabı yaranları, arkadaşları Onun hayatında yalanın gölgesine dahi rastlamamışlar Doğru Düşmanları her şey demişler Fakat yalancı diyememişler Kafirler bile yalancı diyememişler Hatta onun en büyük hasmı şeytan Ve şeytan sisteminin 19 ve 20. asırda temsilcisi En büyük kafirler dahi ona yalancı diyememişler o kadar doğru. Ve bu doğruluk sıfatı başka sıfat olmasa bize Muhammedur Resulullah dedirtmek için yeter ve artar. Başka sıfat lüzum yok, başka hale lüzum yok. Hazreti Muhammed sadık-ı Bir de buna dikkatinizi çekmiş ve bunun için mevzu üzerinde ısrarla duruyorum demiştim. Bir üçüncü önemli husus bilhassa onu Minberleriyle, mihraplarıyla temsil eden zatlara düşen şey doğruluktur. Eğer ben naseniye hayatımda onun hayatı seniyesine nispeten söylüyorum. Bu doğruluğu takip edebilseydim zannediyorum doğru gibi söylediğim sözler mahşeri vicdanda mahkes bulacak ve gönüller Hz. Muhammed Mustafa'ya inkiyat edecekti. Demek ki biz vefalı olamadık. Doğru olamadık. Yüreklere kıvılcım ve kor atamadık. Atamadık ki insanlık olması gerekirken onun mecnunu ve delisi olamadı. Olacak olma yolunda. O işin şafağı çoktan zuhur etti. Ve öne alınması mümkün değil. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Yine o dertli şair diyor. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bir evvelki derste kendi devrinde söylediği sözler harfiyen çıkmak suretiyle şu sözle ifade ettim, hatırlarsınız. Sadakt. Ve bil takt. Doğru söylüyorsun ve hakkı dile getiriyorsun. Herkes ona öyle diyordu. Ona yakın tarih, kendi hayatı seniyelerinde haber veriyor. Çok yakın zaman sonra aynen dediği gibi zuhur ediyor. Biraz uzak tarih. Kendi arz edeceğim sistematik içinde hadisleri sıraladım. Biraz uzak tarih. Kendi hayatı seniyelerinde haber veriyor. Kendinden bir hayli zaman sonra zuhur ediyor. Daha uzak tarih ve o kadar uzak tarih ki biz geldik henüz onu idrak edemedik. Vaktim müsaade ederse ona dair de bir iki söz arz edip sizi beklemeye davet edeceğim. Bekleyin, şu dediği şeyler de çıkacaktır diyeceğim inşallah. Sahabe-i kiramın Sizin gibi diyeyim çünkü müşebbet müşebbembin aile olması derler, belaçılar Şart değildir. Sizin gibi camiyi lebaleb dolduran sahabe-i kiram Davranın onlar gibi olun Çünkü bir elini sağ elini onların başına koymuşsa sol elini ahir zamanda dine sahip çıkacak cemaatın başına koymuş. Her ikisi için müjdeyi birden çekmiş. Tuğba lil gureba. Ellezîne yuslihûne mâ efsedehun İnsanlığın sokakları doldurup bozgunculuk yapmasına karşı, fitne fesat ve anarşi akmasına karşı, açılmasına karşı ıslahçı olan, Sulhun yanında olan, hak ve hakikata taraftar olan, camiye koşan, yüzünü yerlere sürenlere müjdeler olsun diyor. Sahabi de giriyor bu müjdeye, siz de giriyorsunuz. Ciheti camia budur ve sizi bu noktayı nazardan, üstte sahabi bir, 6 ay yirminci asrın cemaati iki, yapar iki müthiş cemaat diye toplamak mümkündür. O minberde. O daima minberdedir. Minbere çıkan herkes onu temsil ettiğinin şuurunda olmalıdır. Ağzımı açtım söz konuşuyorum. Sözlerim onun sözleri gibi olmalı. Sözün onun sözü gibi olması için evvela özün onun özü gibi olması lazım. Çalışıyoruz, olmaya çalışıyoruz. Kimseyi tenkiz sadedinde arz etmiyorum. Herkes yakşi men yaman herkes buğday, ben saman. Alem benden iyi. O minberde Seyyidina Hazreti Hasan emekleyen bir çocuk daha. Bazen onları alır, kürsüye de çıkarır, minbere de çıkarırdı. O kadar tabii, o kadar fıtri bir insandı ki siz yadırgarsınız bunu. Hasan Hüseyin efendilerimiz insanlığın efendileri. Minberin dibinde o Oynarken, oynaşırken o iner, onların birisini bir omuzuna, birisini de bir omuzuna alır, yine çıkar minbere halka irade edeceği şeyleri irade ederdi. O kadar tabii. Ve elini onun başına götürdü. Şu sözler ifade buyurdular: "Vallahi ada Seyyidun, se Yusluh Allahu bhi, beyne fiatayn, gazimetayn." Kütbüsittlerin ricale büyük kısmının rivayet ettiği hadis şerif. Benim şu evladım var ya Seyyid'dir. Tam efendi oğlu efendi. Kerim Ebni Kerim ibn Kerim demiş. Bu kendisine ait bir sözdür. Meşhur, aşık, gazel okuyan Tahal Feşni Hz. Hüseyin'i Hz. Hasan'ı anlatırken Kerim Ebni Kerim ibn Kerim ve cedduhu hayrul enam der. Kerim oğlu Kerim. Ali'nin oğlu, Hazreti Muhammed Mustafa'nın oğlu. Velidi hada seyyidun. Seyislahullah bihi beyne fi'atein azimeteyn. Bu benim evladım öyle bir seyittir ki dünya ayağının dibinde olduğu zaman sırf ümmeti Muhammed arasında nifaka şikaka meydan vermemek için kendi maddi manevi haklarından vazgeçecek. füzat hislerinden vazgeçecek. Makamı mansıbı başkalarına bırakacak. Tefrika sebebiyet vermeyecek. Ümmeti Muhammed'in arasını ıslah edecek diyor. Aradan belki 25 sene geçer. 25 sene sonra Şam'da Emeviler Seyyidina Hazreti Ali'ye karşı çıkarlar. Sonra da Hazreti Hasan'ın karşılarında bulurlar. Bu sulhun, sükunun insanı. 25 sene evvel minberde hakkında söylenen sözü o gün ben bütün haklarından feragat ediyorum. Elverir ki ümmeti Muhammed arasında nifak ve şikak çıkmasın demek suretiyle. Hazreti Muhammed Mustafa'ya sadakte ve bil hakkı netakte dedirtir. Doğru söylüyorsun ve sen hakkı doğruyu dile getiriyorsun. İnsan nasıl bilir bunları? Hz. Hasan'ın fedakarlığını, feragatını nasıl sezebilir? Meliklik, hükümdarlık veya halifelik ayağının dibine kadar geldiği halde. Sırf milleti içinde iftirak olmasın diye, parçalanma, bölünme olmasın diye kendi haklarından vazgeçeceğini nasıl bilir? Allah bildirince bilir. Allah bildiriyordu, o da söylüyordu. O Allah'ın Resulü'ydu. Sıtk sıfatına sımsıkı bağlıydı. Söylediği her şey mevsimi gelince doğru çıkıyordu. Abdullah İbni Büsrün başına elini koyuyor, sünen rivayet ediyor. Yâi şu hadal Kendi devrinde sizin de camide etrafınızda gördüğünüz genç delikanlılar çocuklar gibi. Bu çocuk tam bir asır yaşar buyuruyor. Vayet min ve yüzünde siyah siyah sevimsiz siiller var ve bunlar da gider. Sahabi diyor ki Abdullah ibn Büsrun yüz yaşını geçtiğine şahit olduk ve yüzündeki o siyah benler de zahil olmuştu. Bu haliyle sadakta ve bil hakkı netakta diyorlardı. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar arz ettiğim gibi kendi devrinde söyleyip de değişik devirlere ait vakalar mevsimi gelince zuhur ediyor ve o devre şahit olan insanların imanı bir kat daha artıyor. Hazreti Muhammed'e karşı bir kat daha artıyor. O nasıl hayatı seniyeleri boyunca devamlı terakki etmiş, daima bir önceki makamını küçük ve hakir görmüş. Binan Ali bu noktayı nazardan bir evvelci dikkatinizi isram ediyorum. Dakikasına bakarak daima Subhanekallahumma inni estagfiruke ve etubu ileyke. Seni tesbihu takdis eder. Sana istiğfar eder, sana inabe eder, sana döner, sana teveccüh eder. Günahlarımı bağışlamanı dilerim. Demek suretiyle bir evvelki makamının bir sonraki makamına nispeten düşük bir makam olduğuna dikkati çekiyor. Öyle de kendi ümmeti Onun sadakat doğruluğunu fetanet ismet ve iffetini gördükçe imanı artacak. Bir önceki durumuna makamına bakacak, baksın inşallah. Bakacak ve Allah'a binlerce hamd ve sene olsun diyecek ki vicdanımda bana Hazreti Muhammed Mustafa'yı bir kere daha duyurdum. <gülüyor> Hemen bütün mavazi yazarları müştereken naklediyorlar ki daha sonra bir kısmını bunların kütübe ahadisiye ez cümle arz edeceğim hususun başını kütübe ahadisiyeden Buhari müslim müşterek rivayet ediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de galibe çalmış. Uhud'da nim asabında çatlamalar olmuştu. Yarım bir çatlaklık olmuştu. Fakat yine zafer Müslümanların sayılırdı. Çünkü müşrikler korkarak Medine'yi terk etmiş, ayrılmışlardı. Ama bu defa Medine'nin üzerine ki orada muharip diyebileceğimiz ancak 300-400 insan vardı. Efendimiz bununla hem Medine'nin içindeki fitneyi bertaraf edecek asayişi temin edecekti. Hem de karşısındaki yirmi bin kişilik müşrik ordusuyla. Beni Kureyze, Beni Kaynuke, Kureyş ve bir de içten Yahudilerin fitnesine karşı Medine'yi müdafaa edecekti. Hendek vakası. Hendek vakası bir müzakere neticesinde ortaya atılmıştı. Selman'ın Faris bu teklifi ortaya atınca Efendimiz'in zihninde hazırdı. Doğru bulmuş, doğru demiş. Ümmetinin reyine saygının ifadesi, hormetin ifadesi, bize yol göstermenin ifadesi olarak evet öyle yapalım buyurmuşlardı. Ve bir hususa istidradi antırparantiz dikkatinizi rica ediyorum. Bu edep insanı kendine uyan bir sahabinin sözüne de yer yer uyduğu gibi meşveret edip, Aynı zamanda onların içinde onlardan bir insan gibi Kazmayı, küreyi, manivelayı eline alır çalışırdı. Sahabi diyor ki O gün karşımıza bir kaya çıktı Ne kadar manivela ve kazma salladık fakat bir parça koparamadık. Kendisi manivelayı eline aldı hendeyin içine indi. Tepesinden tırnağına kadar toz toprak içinde manivela sallıyordu orada. asap coşmuştu onunla beraber çalışıyordu. Kendisi de coştu ve heyecanlandılar. Allahümme la aisha illa ayşul ahiret. Allahümme agfir lil ansar vel muhaciret dedi. Bu son Mısra'daki vel muhaciret sözü biraz evvelki Mısra'ya uymak için kafiye hatırına söylenmiş şeydir. Allah'ım ahiret hayatından başka hayat yoktur. Allah'ım ansar ve muhaciri mağfiret eylesen diyordu. Onlar ve kendi coşmuş nakarat halinde şunu söylüyorlardı. Allahı lola ântemehtedîna, ve la tescidkna, ve la sallîna, fâ anzilan sekînən âleinâ, ve thabbitil akdame inlakînam. Allahım sen olmasaydın kasem olsun, biz doğru yolu bulamazdık. Namaz kılamaz, zekat veremez, seni tasdik edemezdik. Bizim üzerimize sekîn inzaleyle. Şu bin bir karıkaşa içinde, curcuna içinde, şu bin bir tecavüz içinde. Şu bin bir küfür ve küfran içinde, talalet içinde, saldırılar içinde semadan bize sekine ihsan eyle, inzal eyle. Allah'ım hasımlarımıza karşı karşıya gelirsek kalplerimize de sebat ihsan eyle diyordum. Ve hepsi göçmüş bu sözleri tekrar ediyorlardı. Bir aralık manivelayı o kırılmaz sayılan kayanın üzerine indirirken kayadan bir kıvılcım çıkıyordu. Adeta o kıvılcımla beraber vahyin ve ilhamın kıvılcımları da çakıyordu. Ve dudaklarından şu sözler dökülüyordu. Bundan ötesini Buhari değil başkaları rivayet ediyor. Şu anda bana Bizans imparatorluğunun anahtarları verildi diyordu. Buna kimsenin inanması mümkün değildi. Zira orada 300 insanla 20 bin insan tarafından muhasara edilmiş ölümle tehdit ediliyordu. Onlar ölümle tehdit ederken peygamberler sultanı bana Bizans İmparatorluğu'nun anahtarları verildi diyordu. Sasani surlarının yıkıldığını görüyorum ve İran'ın anahtarlarının bana verildiğini müşahede ediyorum buyuruyordu. 20-30 sene sonra bir tarafta Sa'd ibn Abi Vakkas, bir tarafta İslam dünyasının hatta dünya çapında büyük kumandan Halid ibn Velidin İrşad edici ve kahredici kılıcı karşısında bu iki devlet yerle bir oluyor. Anahtarlar alınıyor. Hz. Muhammed şahsi manevisine, Hz. Muhammed cemaatine teslim ediliyordu. 20-30 sene sonra haber verdiği şeyler çıkıyor. Sadakta ve bil hakkı diyorlardı. Dememeleri mümkün değildi. Çünkü o sıtkı temsil etmek için gelmişti. Çünkü Allah'ın memuruydu. Eğer ortada hiç öyle bir şey olmasaydı o böyle bir şey deseydi Allah'ın rahmetine güvenerek onu yalan çıkarmamak için Allah yine o işi yapacaktı. Sahabe-i kiram arasında bera Efendimiz onun hakkında Buhari Müslim de buyuruyor ki lev aqsem alallahi le eberre eğer yemin etse, dese ki ben buradan çıkmam, o yeri Allah yıkar, onun sözünü doğru çıkarır, onu çıkarma mecburiyetinde bırakmaz. Desek ki ben yemin ediyorum, ölmek istemiyorum. Allah onu yalan çıkarmamak için öldürmez onu, öyle birisi vardı. Hatta daha sonra harplere iştirak ederken, hele şöyle bir savaşa kendini sal. Hele şöyle bir Allah'a karşı ahdüpe peymanını yenile, yenile de zafer bulalım derler, onu öne katarlardı. Duyduğunuz, gördüğünüz gibi berah, ashabı ı kiram arasında dahi sizin bildiğiniz meşhurlardan değil. Zannediyorum çoğunuz adını zor hatırlayacaksınız. Ashabından, bilmem kaçıncı tabakada, böyle bir zat Allah'a karşı yeminde bulunur da Allah onu yemininde yalancı çıkarmaz, hanis kılmazsa... Yeryüzünde doğruluğu temsil etmek üzere gönderdiği peygamberini Allah'ın yalan çıkarması mümkün değildir. Evet, kaldı ki Allah ona bildiriyor, o da bildiriyordu. Adi ibn Hatim Hicret'in dokuzuncu senesi Müslüman oldu. Efendimizle bir arada bulunma şerefini ancak bir sene paylaşabildiler. Babası meşhur o devrin en cömert insanı Hatim Hatimü't-Taib. Hristiyandı bu. Selman-ı Farisi gibi aradığı aradı buldu. Buldu ve oldu. Bir gün efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda bize yine muhteber hadis kitapları naklediyor. Fakru fakat diyorlar. Halkın açlığından susuzluğundan şikayet edildi diyor. Ve yağmacılıktan şikayet edildi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakı sarmıştı zeminin. Salgın da bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Talayan talayana Müslümanlığa girecekleri ana kadar herkes herkes bağışlayın eşkıyalık yapıyordu. Bugün yaptıkları gibi eşkıyalık yapıyordu. Buyurdular ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Henüz öyle bir meselenin emareleri görünmüyordu ortada. Bir gün gelecek. Tahir eden Hadramuta kadar bir kadın zayn ediyor. Tek başına yolculuk yapacak. Emniyet içinde yolculuk yapacak. Kimse ona ilişmeyecek. Adi diyor ki kendi aklından geçirdim demedim ama saygısızlık olur. Tey kabilesinin eşkıyaları varken nasıl olacak ki bu dedim. Şu vadiyi bu vadi kesmiş, şu dağı bu dağı karargah haline getirmiş, Tey'in eşkıyaları varken bu nasıl tahakkuk eder ki dedim diyor. Ve yine buyurdular. Bir gün gelecek, Kisra'nın hazineleri aranızda taksim edilecek. İran Kisra'sının mı dedim ya Resulallah. İran en muhteşem dönemini yaşıyor. Buyurdular ki evet İran kisrasının hazineleri Müslümanların arasında taksim edilecek. Ve bir gün gelecek avuç avuç altın ve gümüşlerle sokaklarda dolaşacaksınız. Sadaka, hediye ve behiye kabul edecek kimse bulamayacaksınız. Ümmetim o kadar servete sahip olacak Allah'ın inayetiyle. Ve bir gün gelecek şöyle Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Haçlu neşrolacaksınız buyurdu. Adis sonra diyor ki, Efendimiz'den nice sene sonra, Allah'a yemin ederim ki ben Hire'den Hadramut'a kadar kadın devenin üzerinde, hevdeç içinde herhangi bir saldırıya maruz kalmadan yolculuk yaptığına şahit oldum. Vallahi şahit oldum, billahi şahit oldum. Ben İran hazinelerinin Müslümanlar arasında dağıtıldığına şahit oldum. Ömrünüz vefa ederse üçüncüsünü de görürsünüz. Avuç avuç altınlarla dolaşacak sadaka kabul edecek insan bulamayacaksınız. Onu da görürsünüz. Sahabe diyor ki Ömer bin Abdülaziz döneminde Sadaka verecek adam bulamıyorduk. Zekatlar sadakalar sağda solda yığılıp kalıyordu. Bugünkü Türkiye'mizin Otuzuna balik Kocaman bir devlet Bir taraftan Herkül Burcu'na ulaşmış. Endülüs'e geçmeye hazırlanıyor, beri tarafta ta Öküz Nehri'ne kadar uzanmış, Hint hudutları içine girmiş kocaman bir devlet. O kadar servete bali olmuş ki Müslümanlar, sadaka ve zekatlarınızı kabul edecek insan bulamıyorsunuz. Bunu ittifakla bütün magazi kitapları haber veriyor. Dünyanın en zengin devletlerinden, hayat standartları çok yüksek olan Amerika'da bile, o büyük zenginlerin yanında sefalet içinde, Roma devrinde küplerin içinde yaşayan insanların yaşamasına denk hayat süren insanlardan bahsediyorlar. Japonya'da öyle. O mutlu dönemi Adi İbni Hatim görmedi ama başkaları gördü. Gördükleri her şeyle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği her sözde doğru olduğunu bir kere daha tasdik ettiler. Mescidi Nebevi yapılıyor. Herkes harıl harıl çalışıyor. O kadar ki Er Risale'yi veya İslam'ın doğuşunu seyretmişsinizdir. Ben defaatla seyrettim. Gölge hakikat adına ne hatırlatır? Hakikata gözü kapalı olan bizler senelerden beri rüyalarla teselli oluyoruz. Bir film rüyasıyla teselli olmak için defaatla seyrettim. Efendiler efendisi Mescidini yaparken kendi sırtında da kerfiş taşıyor. Hem alemin birer tane kerfiş taşımasına mukabil o iki tane taşıyor. İki kerfiş taşıyanlardan bir tanesi de Ammar bin Yasir. İlk günlerde dört elle ona sarılıp ve bir daha da ayrılmayan Mekke dışından gelmiş taşralı bir insan ailesiyle nur halesi içine girmiş Babasını, annesini kurban vermiş, tek başına kalmış. Ama hayatından memnun. Sırtında iki kerviş taşıyanlardan bir tanesi de o. Bir aralık, biraz da sistemde bulunuyor. Efendiler efendisi, onun tozunu toprağını silerken şöyle buyuruyor: Bir rivayette, "Oy ya Ammar". Başka bir rivayette, "Abi Ammar, taktül kelfi atul Perde kalkıyor. Ammar'ın akıbetini görüyor. Ne zaman biliyor musunuz? Tam 30 sene sonra. Ammar tam 30 sene sonra şehit olacaktır. Nerede? Sıffin muharebesinde. Tozunu toprağını siliyor ve seni İslam'ın hak halifesine baş kaldırmış bahi bir cemaat katledecek diyor. Sıffin'de Hz. Ali'nin saflarında karşı tarafa karşı kavga verirken Hazreti Ali cephesinde bu dev insan şehit oluyor. Otuz sene sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sadakte ve bil hakkına takte diyor. Doğru söyledin ve doğru sözü dile getirdin, beyan ettin diyor. Değerli Müslümanlar, bir insana Allah bunları bildirmese nereden bilecek? O devirde tespit edilen vakalar bunlar. Size zat, sıfat, esma ve kainatın yaratılışıyla alakalı hususları arz ederken dedim ki Ben bunlarla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğruluğunu ifade eden şeyleri çıkarıp ortaya koyamam riyazı katiyet içinde Fakat bunlar O devirde şifahi kültür olarak Ve daha sonra kaleme eline alıp yazan, tespit eden zatlar tarafından 1300 senelik kitaplara geçmiş meselelerdir 1300 seneden beri ümmetin telakib-i kabulle bağrına bastığı Başına koyduğu meselelerdir. Bir insanı Allah bildirmezse nereden bilecek? Ben mesela şimdi kalkıp kurgu bilimler gibi bir kısım şeylere dayanarak diyorum. Gelecekte siz yıldızlar arası raylar uzatıp trolobüs sürütebilirsiniz. Ama böyle bir şey de tahminde bulunmak, kehanette bulunmak çok basit bir şey bu. Çünkü bu işin mukaddimatı var ortada. Mesela Jules Ver bir kısım romanlar yazdı. Arz'ın merkezine seyyahat, Baytekin gökler arasında, denizin dibinde 24 bin fersa. Ama deniz dibine doğru açılmalar vardı. Havaya doğru uçmalar vardı. Arz'ın merkezi o gün insanlığın mevzuydu. Ali merkezde küçük bir nokta dahi olsa, sezilen bu hususta ileriye doğru hayal yürütmek suretiyle Günümüzdeki bir kısım hayali romanlar gibi. Fikir beyan edilebilir. Ama bir işin eseri ve izi yoksa ortada. Bu mevzuda fikir beyan etmek mümkün değildir. Öyleyse o eğer gayb aşina aşinaydı ise allâmul olan Allah ona öğretiyordu. Öğretiyordu, öğretmesiyle şunu gösteriyordu. Siz hakikate aşina olamazsınız. Size bir rehber, bir aydınlık insan lazımdır ki yolları size göstersin. İşte o Hz. Muhammed Mustafa'dır. <gülüyor> İnanmıyor musunuz? Ben onun diline doğruluğu koydum. İşte bakın ne söylüyorsa dost doğru çıkıyor diyordu. Evet söylediği her şey dost doğru çıkıyordu. Bir gün karşısına birisi çıktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hak ve hakikati temsil ediyordu. Onun bir adı da Kasım'dı. Yani hak ve hakikati milimi milimine, hakkaniyet içinde taksim eden insan demektir vaka bir de Kasım evladı vardı Künye olarak Ebul Kasım diyoruz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ebul Kasım Efendimiz'in taksimine razı olmadı. Bu taksimde adalet yok dedi. Dilin kurusun senin. Adalet olmadı dedi. Bu zat ileride Müslümanlık adına zararlı olabilecek bir tipin karakteristik temsilcisiydi. Adeta maketti. Bir cemaatin maketi gibiydi. Allah Resulü'nün huzurunda sahabe anlatırken gözleri çukurcaydı. Elmacık kemikleri dışarıya çıkmıştı. Burnu basıkcaydı. Tipik bir insandı diyor. Bir Moğol tipini resmediyordu. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem teessür içinde "Men yadil izalem adil. Ben de adil olamazsam kim adil olur ki?" Allah adaleti temsil etmek için beni gönderdi. Lakat hibt ve hasirt t inlem adil. Eğer ben adil olmazsam, sen bütün bütün kaybettin demektir. Bir insanın bir manada bu. Bir insanın peygamber adil değilse, ona uyan insan nasıl doğruyu bulacaksa adete erecek ki? İki, lakat hibt ve hasir Sen haybete ve husrana uğradın ben adil 2 İki, lakat hibtu ve hasir tu eğer adil değilsem ben kaybettim oysa ki Cenab-ı Hak beni peygamber olarak göndermiştir nâuzubillah benim kaybetmem demek bir cemaatin kaybetmesi demektir Hazreti Ömer adrib unuka hazel münafık bırak ya Resulallah şu münafıkın kellesini alayım diyor bırak diyor ya Ömer onun sülbünden bir nesil zuhur edecek Sıgarul a'yun وَذُلْفُ الْعُنُوفِ اَرَادُ الْهُجُورِ Yüzleri şöyle aplak, gözleri çukurca, burunları basıkça bir şey zuhur edecek. Müslümanlığa karşı çıkacaklar. Okuyacaklar Kur'an'a ama fakat kırtlaklarından aşağıya inmeyecek. Ve hususiyle onun veya onlardan birisinin kolunda şu türlü bir et olacak. Bir gün bunu göreceksiniz. Yıllarca sonra Nehrivan'da Seyyidina Hz Ali ve Haricileri kılıçtan geçirdikten sonra aradı, birisi buldu bunu, getirdi, gösterdi. Ya Ali sana müjdeler olsun, dinin karşısına Resulullah'ın çıkacak dedi insanlar senin karşına çıkmışlardı. Kur'an'ın tevili mevzunda muharebe ediyorlardı. Zayıf bir hadisi Allah Resulü şöyle buyurmuştu. Ya Ali ben Kur'an'ın tenzili için kavga verdim, sen de tevili için kavga vereceksin. Ben insanlığa Kur'an'ı takdim ettim. Allah'ın getirip inzal buyurduğu Kur'an'ı takdim ettiğim için insanlık benim karşıma çıktı. Ben bunun kavgasını verdim. Bir gün yanlış tevillere, sapanlara karşı sen doğru teville bu işin kavgasını vereceksin. Elhak dediği her şey doğru çıkıyor. Mevsimi gelince nehrivan meydanı da inliyor haricilerin cesediyle. Sadakta ve bil hakkı netakta diyordu Ümmü haram binti milhan, efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sütten diyor bazıları, bazılarda normal, amine validemizle münasebetten dolayı halaları arasında sayılırlardı. Bu aileden haram binti milhan, bir imaune vakasında, efendimiz gidin falanlara Kur'an-ı Kerim'i öğretin dediği bir vaka, bir yerde müşrikler tarafından derdest edildi. Bu aileden haram binti milhan. Göksünden yediği mızrakla iki büklüm olurken bir la şeklini alırken kanları yüzüne sürüyor. Füztu ve Rabbil Ka'beti diyordu. Kabe'nin Rabbine kasem olsun ki kurtuldum diyordu. Şehit olurken kurtuldum diye haykırıyordu. İşte o aileden haram binti milhan. Efendimiz Ümmü Süleym gibi onun da evinde yatar istirahat buyururdu. Bir gün Buyuruyor ki haram binti milhan. Bunu kütüb-i erbaa rivayet ediyor. Uyudu uyandılar tebessüm buyuruyorlardı. Tebessüm haliydi onun. Güneş gibiydi mübarek yüzü. Niye tebessüm ediyorsun ya Allah dedim. Buyurdular ki ümmetimden bir cemaat. Melikler gibi vapurlarda cihad için seyri sefere çıktıklarını gördüm. Ey Allah اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِي Ey Allah'ın Resulü dua et Allah beni onlardan kılsın. Buyurdular ki فَاِنَّكِ minhum. Sen onlardansın. Haram binti milhan diyor. Bir daha israhat buyurdular. Yine kendilerine geldiler yine tebessüm buyuruyorlardı. Yine gördüm buyurdular. Ümmetim benim melikler gibi koltuklara kurulmuş denizlerde cihat seferi yapıyorlar dua et Allah beni onlardan kılsın buyurdular ki sen ahirkilere yetişemezsin sen evvelkilerdensin bu Efendimiz'e akabede biat edenlerden Ubade İbni Samit'in hanımıydı Kıbrıs fethedileceği zaman o orduya iştirak etmişlerdi vapura binmişlerdi ve beraber Kıbrıs'a çıkmışlardı orada da hastalanmış ve ölmüşlerdi Asırlarca Ümmü Haram binti Milhan ve Ubade İbni Samit'in mezarları Müslümanların orada metafı olmuştu. Ziyaret edip edip bağladılar, dua edip edip başlarında ağladılar hem onlar hem da ağlayanlar. Sadakta ve bil hakka taqta dediler. Mevsimi gelince her şey zuhur ediyordu. Biz de bunları tarihin aynasında görüyor şu anda zuhur ediyor gibi şahit oluyor ve bütün zerratı vücudumuzda, vücudumuzu meydana getiren atomlarımızla doğru söyledin ve hakka tercüman oldun ey Allah'ın Resulü. Ben bu işe gerektiği kadar tercüman olamıyorsam benim perişan beyanlarıma aittir o. Biliyorum ki vicdanlar bu meseleyi daha derinlemesine, daha derinlerden takip ediyorlar. Ve yine bir gün buyuracaktır ki fe Ahir zaman yaklaştığında benu kantura zuhur edecektir. Rical kitapları diyorlar ki Moğol demektir. Moğol ırkı demektir. Yeryüzünü fesada verecekler. Biz İslam tarihinde zararlı, bugüne kadar iki büyük fesat görüyoruz. Bir Endülüs'te Ferdinand fesadı, kütüphanelerde kitap bırakmadı, hepsini yaktı, kavurdu. İki Moğol felaketi. Mısır'da, Suriye'de, Türkiye'de her yerde ne bulduysa yaktı, kavurdu, döndü öyle gitti. 6-7 asır evvel, bize doğru geliyorum, dikkat buyurun. 6-7 asır evvel bizden ve efendimizden yine 6-7 asır sonra zuhur edecek korkunç bir fitneye dikkati çekiyor hatta şahısların simalarını veriyor orada tam Moğol tipini resim buyuruyor ve dikkatli olun diyor Allah eğer zalimi bir kılıcı olarak sizin başınıza indirecekse bu bir ölçüde sizin zulmünüze ceza olarak gelecektir öyleyse dikkatli olun Allah zalimlerle sizi tedip etmesin. El zalimu seifullah. ينتقم به الله ثم ينتقم Zalim Allah'ın kılıcıdır. Allah zalimle Müslümanlığı dost doğru yaşamayanlardan intikam alır. Sonra unutmayın döner o zalimden de intikam alır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem istikamete çağrıda bulunuyor. Dost doğru olun. Dost doğru olun ki hedefe varasınız. Yoksa Moğol gibi Allah çoklarını size musallat eder. Musallat eder ve ezdirir sizi. Ben başta da arz ettiğim gibi değerli Müslümanlar Muhterem Müslümanlar Her mevzuya ait bu hususta Arz ettiğim şeyler sadece 300'den bir tanesi veya iki tanesidir. Bütününü arz etmeye mahal yok. Vasatta müsait değil. Ama değişik mevzulara dair onun doğruluğunu aynı olabilecek bir kısım önünüze koymak için bir iki tane misal alıyorum. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur. Ve içinde yaşadığınız belde hadis ilminin dahi imamlarından hakim, meşhur müstedrekinde rivayet ediyor. Letuftahunnel falan felenni'mel emiru amiruha. ولا نعمة الجيش ذلك الجيش Kasem olsun ki İstanbul da fethedilecek. Onu fetheden kumandan ne kumandan, o asker ne asker. Burada askerle kumandanın aynı çizgide birleşmesine şahit oluyoruz. Asker Hızır Çelebi, Ulu Batlı Hasan, kumandan da Fatih Sultan Mehmet Han, aleyhir rahmetu vel gufran. İstanbul da fethedilecek. Yalanı var mı bu işin? Yedi asır sonra, sekiz asır sonra İstanbul fethedilecektir. Bundan 500 küsür sene evvel olursa, yedi sekiz asır sonra Efendimiz'den fethedilmek suretiyle onu tasdik edecektir. Ve bir zattan dinlemiştim, latiftir. Mevsul kaynaklarda görmesem bile o türlü vakaları o kadar çok yerde gördük, okuduk ki inanıyorum katiyen. İstanbul, Emeviler döneminden de kuşatıldı, işte Ebu Ayyubül Ensari ordu içinde geldi. İstanbul'un şeref misafiri. İstanbul'u tanımak, İstanbul'un tapusuna mühür olmak için geldi buraya. Sonra arkadan gelen Yağız, Türk delikanlısı İstanbul'u Müslümanlığa mal etti. Çetin fethediliyor. Onu herkes bilir, yukarıdan kaynamış, kızartılmış yağlar döküyorlar Müslümanların üzerine. Bir merdivene tırmanmak için yan, yanmış yağla burnunun, kulağının, dudaklarının döküleceğini hesaba katmadan merdivene tırmanmaya kimse cesaret edemiyor. Ulu Batlı Hasan da bunlardan bir tanesidir. Ulu Batlı Hasan basit bir insan değildir. Basit bir nefer değildir. Yahya Kemal Yençeri türküsünde onu destanlaştırır. Tam ona göredir o destan. Vur pençeyi Ali'deki şimşir aşkına. Ama Ulubatlı Hasan bir nifer değildir. O bir enderun ağasıdır. Fatih ile aynı rahle tedisi oturmuş, Fatih ile ders görmüş. Üç arkadaştan bir tanesi Hızır Çelebi İstanbul'un ilk kadısı, birisi Ulubatlı Hasan, birisi de Fatih Sultan Mehmet Han. Ulubatlı Hasan enderun terbiyesi görmüş, bu kurmay insan. Eğer o merdivenlere çıkmasa asker çıkmaz ki arkasından çıkar ve bayrağı diker. Buraya kadar malum herkesin malumu. Vücudundan yediği oklarla kirpi haline geldiği bu da herkesin malumudur. Orada surların bir kenarına yığılırken kirpi gibi yığılır. Vücudunda oklar kirpinin çivileri haline gelmiştir. Ama sevinç içindedir. İstanbul fethedilir. Koca hünkar surlarda gezmeye başlar ve bir yerde ulubatlı Hasan'ın ramak kalmış. Can çekiştiğine de şahit olur. Yanına sokulur, gülüyor durulu batlasan Ne gülüyorsun derler. Biraz evvel resul Ekrem burada geziyordu gördüm der. Haber vermişti, fethedilecek. Asırlarca beklemişti fethedilsin diye. Fethedildiği anda İstanbul'un fethi için bir donanma gecesi tertip edilecekse şayet Hz. Muhammed onun şeref konuğuydu. Surları teftiş ediyor, askerine emir veriyor, yürü diyordu. Asker yürüyordu, o da gelip arkadan otağını oraya kuruyordu. Beraberdi, beraberdir, içinizdedir derken bu hususlara dayanarak bunu arz ediyordu. İstanbul'da fethedilmiş, surları sayısınca dil olarak şehadet etmiş, fetheden askerin sayısınca şahadet etmiş... O günden bugüne içinde yaşayan şu Necip milletin efradat edince şahadet etmiş. Sadakta ve bil hakkına takta demişler. Uzatmaya gerek yok. Bir sürü merkadi ile beraber İstanbul bu meselenin en büyük şahididir, en sadık şahididir. Daha beriye geliyorum. Gele gele daha beriye geliyorum. Buyuruyor ki: "Yushiku entedaal umam aleykum kema tedaal aklatu ala Bir gün gelecek. Şimdi uzak ama fakat dünyanın ömrüne göre yakın. Bir gün gelecek. Milletler dört bir yandan Yecihuc gibi sizin başınıza üşüşecekler. Unutmayın. Haçlı seferlerini hatırlayabilirsiniz fakat haçlı seferlerine göre yorumlamaya imkan yok. Kama Sofrada yemek yemek üzere, sofrayı talan etmek üzere. insanların birbirini çağırdığı gibi birbirlerini çağıracak değişik bir haçlı zihniyetiyle başınıza uğrayacaklar. Bir tek kelime ilave etmeden Resulullah'a dair sözleri sallallahu aleyhi ve sellem karakteristik ifadesinden alarak size naklediyorum. Şimdi bakın, Petrol Fırtınası diye bir kitap yazdı birisi. Ve o fırtınayı çıkaranlar o adamı da vurdular. Çünkü orada 19 ve 20. asırda Türk insanının kaderi vardı. Bu ülkenin şanlı Devleti Aliye imparatorluk demenin karşısındayım çünkü o devlet imparatorluk değildi. O devlet Sahabi döneminden sonra gelmiş ve gelecek devletlerin en muhteşemi tek kelime biliyorum. Devleti Aliye'ydi. Devleti Aliye'nin çeşitli yerlerinde çeşitli cevherler keşfedilecekti. Petrol keşfedilecekti. Uranyum keşfedilecekti. Ve tıpkı bir sofraya koşuyor gibi çağıran çağırana birbirlerini çağıracak bu milletin başına üşüşeceklerdi. Şimdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem neyi haber veriyor? Keşke onu dediği şeylerle bu şeyler başımıza gelmeden anlayabilseydik. Anlayabilseydik belki fitneleri savabilirdik Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Hazreti Osman ve Ali'yi o devrin hıyanet çarkını çeviren bir zihniyet arkadan vurdu. Asrı saadeti kana boyadı. Hazreti Osman ve Ali'yi. Ali, Ali Osman'ı aynı insanların torunları arkadan vurdu. İslam dünyasını başsız bıraktılar. Bu sözü bir yerinize kaydedin. Yuşiku el umem teda'a kema teda'al ekalatu ala kas'atiha. Hazır donanmış bir sofraya koşuyor gibi. Her şey iddihar edilmiş bir hazineye koşuyor gibi birbirlerini çağırarak yani ayrı ayrı milletler bir araya gelerek yani Akif'in Çanakkale'de ifade ettiği gibi kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela bir araya gelerek devleti aliyenin çeşitli yerlerindeki servet menbaaları üzerine konacak ve sofra gibi talan edecekler. Haçlı belli bir zihniyetle bize saldırdı. O zihniyet saf, aptal Avrupalı saldırısıydı. Hz. Meryem'in mübarek merkadi tavla olmuştu, onu kurtarmak için geliyorlardı. Müslümanlığa karşı o gün hınç böyle kullanılıyordu. Oysa ki bizim nazarımızda Hz. Meryem, kadınların iki tane en faziletlisi varsa birisidir. Bizim nazarımızda Hz. Meryem, eğer kadınlık aleminden bir peygamber gelseydi mutlaka peygamberdi. Mümkün değildi bu. Bizim nazarımızda Hz. Meryem Efendimizin şu beyanı içinde. Manada bana dediler ki Meryem'i sana tezvic ettik. Anamız. Hz. Muhammed Mustafa'nın ötelerde zevcesi sallallahu aleyhi ve sellem. En son haçlı seferi Çanakkale ve durmamıştır. Dikkat edin, hazır her şeyi hazır bir sofraya hücum ettikleri gibi yer yer fırsatları kollayacaklar. Yer yer lobiler oluşturacaklar, baskılar yapacaklar. O kadar ki sizin devlet büyüklerinize bile çıkarır sizin ayakkabınızı bir kenara atar yalanarak gezeriz dedirtecekler. Dedirttiler mi, dedirtmediler mi? Aktualiteye girmek istemiyorum. Arz etmek istediğim husus şudur. Allah Resulü bir şey haber veriyor. Mevsimi gelince kelimesi kelimesine, harfi harfine çıkıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Ravi hadis kılı 40 yaran İbn Ömer. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbn Ömer. Şark cihetine döndü Medine'ye göre. Yani Sibirya'ya taraf. Buyurdular ki ela innel fitne hauna. Min hayfu yetluğu karnu şeytan insanlık çapında büyük fitne bu taraftan zuhur edecektir. Ela innel fitne tehahuna Fitne şuradan zuhur edecek. 19 ve 20. asırda Necit fitnesiyle düşünemeyiz sözün sonu müsait değil. Min hayfu yetluğu karnu şeytan Fitnenin zuhur ettiği yerde Peygamber çağına mukabil Asr saadete mukabil bir şeytan çağı zuhur edecek. Bu şimdiye kadar belki bu meseleyi böyle tevil etmemişler. Karın şeytan derken şeytanın boynuzları arasında demişler. Şeytanın boynuzunu gören yok. Karın kelimesi boynuz manasına geldiği gibi aynı zamanda asır demektir. Biraz evvelki hadiste de ya'ishu hadal kula muqarran sözü efendimiz asrı anlatıyordu şeytan tabirinin tam karşılığı şeytan çağı demektir. Efendimiz'in çağı akçağı, aydınlık çağı, saadet hasrı. Allah karşısında bir çağ, şeytan çağı. Şimdi inkar-ı davası üzerine, ateizm üzerine, Allah kabul etmeme üzerine bina edilen bir nifak sistemine bakın. Ve 20. asırda vücudunuzun zerratı adedince Sadak tevabil hakkına tak da diyim. Doğru söyledin ve doğruya tercüman oldun. Biz o nifakı içimizde dahi anarşiye sebebiyet veren odaklarıyla veya uzantılarıyla bugün dahi yaşıyoruz. Fema da ba'del hakkıyla dalal. Ayandan sonra, beyandan sonra artık sadece dalal vardır. Ötesinde bir şey söylemeye gerek yok. Meseleyi kirletmek istemiyorum ve buyuruyor. يُوشِكُ الْفُرَاتُ an يَحْسِرَ an كَنْزٍ مِنْ جَبَلٍ اَوْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَدَرَهُ فَلَا يَأْكُذْ مِنْهُ شَيْئًا Sadaka Rasulullah. İhtimal ki ileride Fırat çekilecek ve altından bir dağ zuhur edecek Eğer siz orada hazır olursanız elinizi uzatmayınız Zira başında katliamlar meydana gelecek Fırat'a yakın yerde 58'de çok ciddi katlağım oldu. Allah Resulü'nün torunlarını katlettiler. Vaka onlar da devlet-i aliyeye arkadan vurmuşlardı. Men dakka dukka. Fakat bütün bunlarla meseleyi anlamak mümkün değildir. Çünkü bu hadis ve buna benzer hadislerle Allah Resulü orada kan gövdeyi götürecek. Kıran kırana gidecek. Fırat su olarak mı değer kazanacak? Allah Resulü teşbihle onu altın olarak veya istare olarak Altın dedi ona. Yoksa gerçekten oradaki toprak çökmeleriyle ciddi bir hazine mi ortaya çıkacak? Barajları mı onun altın manasını ifade edecek? Bu şıklardan hangisi olursa olsun adeta İslam bünyesi içinde bir dinamit olduğunda şüphe edilmemelidir. Mevsimi geldiğinde bunu görecek Bu onu gören nesiller sadakta ve bil hakkına takta diyeceklerdir. İnkâr-ı davasına karşı Hristiyanlık, Müslümanlarla birleşme lüzumunu duyacaktır. Hakiki isevilik Hz. Muhammed'in ruhuyla birleşecektir bir gün diyor Hz. Muhammed Mustafa göreceksiniz. Ve bunlar inkâr-ı üluhiyete zahip olanlar, ateistler tarafından kıstırılacaklardır. Gök kuvvetini elinde tutanlar, Allah'ın tevfik ve inayetiyle Müslümanlığın lehinde kader değişecektir buyuruyor. Şimdi yok. Mevsimi geldiğinde göreceksiniz bunu. Hava gücünü elinde tutanlar buyuruyor. Kartallarla hakim olunacaktır o devreye buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kartalların yeryüzündeki cenazeleri taşıması meselesi bizde kartalın bir şeyin remzi olması bakımından ne kadar manidardır gerisini siz değerlendirin. Ve bir gün gelecek yeryüzü öyle ıslah edilecektir ki buyuruyor Size mübalağa gibi gelir Bir narı 5-10 insan 20 insan yiyecek Ve başını nar kabuğunun gölgesine sokabilecek Nebatat ve meyvelerin aşılana aşılana ıslah edilmesi suretiyle Arpa ve buğdaylağınızın çok ileri şeylere ulaşacağını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor Yeryüzünün ıslahını ve timarını Yeryüzündeki bitkilerin ve meyvelerin bu hale geldiğini inşallah göreceksiniz. Adi İbni Hatim'in sözüyle bitireyim. İkisini gördüm, ömrünüz vefa ederse üçüncüsünü de görürsünüz. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kontrol ediniz. Allah bizi ondan ayırmasın. Amin. Meşimenden doğan ferdaya hayranım ne ferdadır. Yüreklerde ondan başka ışık yok. O bir sönsün hayat artık muhabbet Leyli'l Perişan sözlerimden bıkma hoşgör ya Resulallah. Kulun şeydadır ama açtığın vadi de şeydadır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem. El Fatiha.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 وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا Sadaqa Allahu'l Azim. Veبلغنا رسوله'n Nebi'l Haşimi'l Kerim. Amma ba'd. Değerli Müslümanlar. Cenab-ı Hakk'ın tevfikatı süphanîsine istinad ederek dini mübini İslam'ın önemli bir rüknü, rüknü azamı büyük rükünlerinden bir tanesi olan nübüvvet mevzuu peygamberlik müessesesi ve bu arada peygamberler sultanı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eskilerin ifadesiyle delaili, nübüvveti üzerinde, peygamberliğinin emareleri, delilleri üzerinde duruyordum. Arıyı, eskilerin ifadesiyle beysiz, daha eski ifadesiyle yâsupsuz bırakmayan Allah, beşeri, küfrü, küfranı, talaleti içinde peygambersiz bırakmamıştır. Ve in min ummetin illa khala fiha Hiçbir millet yoktur ki içinde onun karanlıklarını parça parça edecek bir peygamber gönderilmiş olmasın. Bugün dünyanın değişik yerlerinde, değişik seviyede, değişik sahalarda aydınlıklar varsa, o aydınlıklar oralardan peygamberlerin geçtiğine delalet eder. Karanlık ruhlu insanlar, karanlık gönüller geçtikleri yerlere karanlıklar bırakmış, arkada anarşi bırakmış, insanların birbirini boğazlamalarını bırakmışlardır. Peygamberler geçtikleri yerler saman yolu haline gelmiş, küme küme yıldızlar haline gelmiş. Zaten Nebiler Sultanı kendinden sonra ashab-ı kiram hakkında bu tabiri kullanmaktadır. Ashabike'n-nucum <gülüyor> ''Ve eyyihim iktedeytum, ''Benim arkadaşlarım, yani sahabilerim tıpkı yıldızlar gibidir. Hangisine tutunursanız bana ulaşırsınız.'' Yani ben bir güneşim onların ortasında öyle demiyor. Çünkü o, fahir gibi kokan kelimeler ifade ettikten sonra dahi la fahre'' buyurur. Gurur için söylemiyorum. Tahtisi nimet. O bir güneş ise... Ashabı onun etrafında gezegenler gibidir. Onlardan bir tanesini atlayverdiniz mi aleyhissalatü vesselam hazretlerine ulaşırsınız. Allah beşeriyi peygambersiz bırakmamıştır. Ümmeti Muhammed aleyhissalatü vesselam Gülistan sahibinin ifadesiyle öyle bir kaptana sahiptir ki o kaptanın gemisine binen kimseler gam etmemeli, tasaya kapılmamalı. Çünkü ümmeti Muhammed'in bindiği geminin kaptanı Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Pusulayı şaşırmayan, dümene çok iyi oturan, rotayı çok iyi bilen, varacağı hedefi çok iyi bilen Hazreti Muhammed Mustafa'dır ümmeti Muhammed gemisinin kaptanı sallallahu aleyhi ve sellem ve ala ikhvanihim efendiler efendisinin doğru söylediği üzerinde duruyordum sıdk ennecatu fis sıdk kurtuluş doğruluktadır o da sıdk demiş hayata atılmış sıdk demiş yaşamış sıtk diyerek vefat etmiş, irtihal etmiş. Vefat tabirine bir kere daha Estağfirullah diyeceğim. Mevki değiştirmiş, yer değiştirmiş, oda değiştirmiş. Daha doğrusu dar-ı fani'den dar-ı bâkiye irtihal buyurmuştu. Baştan başa bütün hayatı onun doğruluğuna delalet eder. Ve doğruluğu peygamberliğine delalet eder. Bu doğru peygamber doğruluğuyla Hayatında bir kerecik olsun yalana tenezzül etmeyişiyle ümmetine doğruluğu göstermektedir. Doğru olun ki hedefe varasınız. Yalana tenezzül etmeyiniz. Hileye tenezzül etmeyiniz. Aldatmaya tenezzül etmeyiniz ki hedefe varasınız. Aldatan hedefe varamaz. Yalan söyleyen kaldığı yerde kala kalır. Takılır yollarda kalır. En düz yolda bile bir şeye takılır kalır. Doğru olun. O da bütün hayatı boyunca doğru olmuştu. Ama bu öyle bir doğruluk ki eğer tarih dirilse bütün tarih, ilk hilkat alemden itibaren sadakta ve bil hakkı takte dedim ve üç ders evvel çok tekrar ettim bunu. Her şey ona doğru söyledin ve hakkı dile getirdin diyecektir. Kendi devri risalet penahileri diyorum. Yani adeta peygamberliğinin saltanat haline geldiği bir saltanat haline aldı ama bu öyle bir saltanat ki o istemeden bütün gönüller kapılarını ona açtılar işte buyur buraya ikamet buyur buraya kon dediler. O da insanların gönüllerine taht kurdu. Hz. Ebu Bekir'den başlayarak Ömer'e Ömer'den başlayarak Osman'a Osman'dan başlayarak Ali'ye Ali'den başlayarak Ehlibeyt'e, Ehlibeyt'ten başlayarak bütün ashab-ı Resulullah'a, tabiine, tebeyi tabiine, devrimize gelinceye kadar ona gerçekten dilbesti olan herkesin gönlü onun tahtıdır. Taht kurmuş oturuyor sultan. İşte böyle bir saltanata sahiptir. Kendi istemediği halde insanlığın sultanı olmuştur Hazreti Muhammed Mustafa. Kendi mütevazilerden mütevazi Kendisine kıyam ederken aslında o geldiği zaman dağ, taş, ağaç, her şey kıyam etmeli. Her şey kıyam etmeli ve nitekim kıyam etmiştir. Sa'd ibn Muaz için buyurur ki, kumu ilâ kum Hendek vakası münasebetiyle Yahudilerle Müslümanlar arasını bulmak için hakem olarak gelen Sa'd ibn Muaz'a Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Efendinizi ayağı kalkın buyurur. Hadis kriterleri açısından meselenin tahliline girmeyeceğim, bir şey anlatmak istiyorum size. Efendinize ayağa kalkın diyor, onun ümmetinden ahadin aslan bir insandır bu, Ansari kiram efendilerimizden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yere teşrif buyurunca, hayvan, insan, cemaat hepsi ayağa kalkmalı. Bu seyri bir beytinde şöyledir. Lau nasabet kadrehu ayatehu izma ahyesmuhu hina yurda adari serremem Eğer onun getirdiği mucizeler kendi kadrinin değerinde olsaydı onun getirdiği mucizeler onun kabına ulaşamaz. Kamer şak olmuştur Hz. Muhammed'in topuğuna ulaşamaz. O semaları dolaşmış seyran etmiştir onun topuğuna ulaşamaz. Ölüler ona lebbeyk demiştir onun topuğuna ulaşamaz. La nasabat kadrehu ayatu azama. Büyüklüğüne uygun olsaydı mucizeleri. Mübarek ismi şerifi ölmüş ve çürümüş kemikler üzerine okunduğu zaman onlar ayağa kalkarlardı diyor. Her şey ona ayağa kalkmalı. Ama o şöyle buyuruyordu. La takumu kama taqumul hacim. Acemlerin büyüklerine ayağa kalktığı gibi bana ayağa kalkmayın diyordu. O bu kadar mahviyet içindeydi. Tevazu gösterdikçe büyüdü. Başı ötelere ulaştı. İmkan vücub arası noktayı tuttu. Ve gönüllerimize taht kurdu. Kursun, kura kalsın. Allah bizi ondan etmesin. Allah bizi ondan ayırmasın. Bu güne kadar bütün asırlar onu tasdik etti, ona ait emarelere evet dedi, parmak bastı, Muhammedur Resulullah hakikatini dile getirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. La ilahe illallah hakikatini Muhammedur Resulullah hakikatından ayırmak mümkün değildir. La ilahe illallah deseniz, ötesini söylemeseniz kaldığınız yerde zulmette kalırsınız. Çünkü Mirati Muhammed Allah'ı gösteren en cami, en ihatalı bir aynadır. Hz. Muhammed olmadan insan bir yere varamaz. Ben inandım kalbimde imanım var deyip Muhammedur Resulullah demeyen insan burada da takılır kalır, kabirde de takılır kalır, mahşerde de takılır kalır. Yollar ona uğramadan cennete gitmez. Cennete giden yollar ona uğrar. Tabir caizse cennete gitmenin vize ameliyesinin başında Hz. Muhammed oturmaktadır sallallahu aleyhi ve sellem. Bu itibarla onun doğru konuşması ve bizim bu doğruluklar içinde onu tasdik etmemiz, yürekten tasdik etmemiz, her gün bir kere daha sinelerimize kendimizi yenilememiz bu mevzuda çok önemlidir. Ben de hilkat ona şehadet ediyor dedim. Doğrusun diyor. Sen doğru konuştun. asabı ona sen doğru konuştun diyor. Arz ettim. Kıyamete kadar gelecek hadiseler, hadiseler cereyan keyfiyetiyle sen doğru konuştun diyorlar. Bir evvelki derse kadar arz ettim. Ve Rabbim inayetini sizinle bizimle eylesin. Bu derste bir iki tane vakaların Meydana gelen vakaların, gelecek vakaların Onu tasdikiyle alakalı, misal arz etmek suretiyle Bu doğruluk meselesini bitirmek istiyorum Şunu bir kere daha tekrar edeyim Arz ettiğim misaller Deryadan katredir Benim gönül yapımın darlığı Beyanımın kısırlığıyla biraz da onlar daraltılmış, iyice kıstırılmış Azaltılmış, tatmin edemez hale gelmiş bunu da hesap edin, meseleyi öyle bakın. 300 misali varsa bir şeyin ben sadece üç tanesini arz ediyorum. 300 misalin üç tanesini arz ediyorum. Onu mümkün mertebe bu mevzuda uzun konuşabilmek için bir mevzuya mevzu inhisar ettirip üzerinde uzundurmak istemiyorum. Arz edeceğim hususta şudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel yaşamıştır. Ama kıyamete kadar zuhur edecek bütün hadiselerden ya bir fezzeke ile bahsetmiş hulasa olarak bahsetmiş ya işarette bulunmuş veya bazılarını çok ariz ve amik olarak ifade etmişlerdir. Bir evvelki derste bir kısım misallerini arz ettim. Son olarak yine ona dikkatinizi rica edeceğim. İnsanlığı bekleyen bir kısım gailelerden bahsetmiş. her Hercümerç'ten bahsetmiş. Zinanın ve içkinin aleni olarak yapılacağından bahsetmiş. Yeryüzünün kirletileceğinden bahsetmiş. Yaşanmaz hale geleceğinden bahsetmiş. Ezbere konuşmuyorum, bunlar kütübü hadisiyede anlatılıyor. Kitabul ül Fiten'e baktığınız zaman göreceksiniz. Ve sonra yeryüzünün yeniden temizlenip, İkinci doğuş, ikinci varoluş için kuvve-i imbatiyesini kazanıp en verimli hale geldiğinden, geleceğinden bahsetmiş. Bahsettiği şeyleri gördük, görüyoruz. Gördüğümüz şeylerin çehresinde ileride zuhur edecek şeyleri de